Akşam namazı geç, 45 dakika geçtikten sonra yatsı namazı kılınabilir mi? Bir de e, şafilerde rakat söyleniyor mu? Bir sorum daha olacaktı. Biz sünnet yerine namaz kaza yerine e, sünnet yerine kaza kısak olur mu? Şafi mezhebine göre. Evet. Yönültelim inşallah hocamıza Antalya'ya selamlarımızı iletiyoruz. Hayırlı akşamlar. E, e, akşam da yatsı arası 1 saat 20 dakikadır. Yani şafilerde biraz daha e, şey ama 45 dakika benim bildiğim 45 dakikadan biraz daha fazla. Bir de İmam Şafi Hazretleri'ne göre akşam namazının vakti çok kısadır. Yani ilk vaktinde kılmak lazım. Akşam namazını. Ama netice itibariyle yassı namazının vakti girince aralar, yani takvimlerdeki Şafi mezhebinden de olsa bir kardeşimiz takvimdeki e, yatsı vaktine kadar akşam namazını kılarsa vaktinde kılmış olur. <gülüyor> Mezhepler arasındaki içtihadi fark e, mutlak olarak öbürünün yanlış olduğu anlamına gelmez. Evet. Çünkü bir doğrunun farklı anlaşılmasından e, mezhep ayrılığı ortaya çıkıyor. E, dolayısıyla bu kardeşimiz mümkün olduğu kadar akşam ezen okunur okunmaz kılsın. Şayet bir mazerat sebebiyle kılamadıysa e, takvimdeki yası vakitine kadar olan zamanda kılabilir. Kıldığı zaman da en azından diğer mezheplere göre, mesela Hanefi mezhebine göre de namazı vakitinde kılmış olur. Burada Hanefi mezhebinin görüşünü e, uygulamış olur. Bunda bir sakınca olmaz. Şimdi sünnetleri e, sünnet yerine kaza kılabilir miyiz? Şimdi İmam Şafii'nin şöyle bir e, iştihadı var. İmam Şafii diyor ki burada kulun, insanın e, Allah'a karşı e, borc namaz borcu farzların kılınmasıdır. Ne kadar farz var? Sabahleyin, sabah namazı iki, öğle namazı dört, ikili namazı dört, akşam namazı üç, yaslı namazı dörttür. Biz kılmak zorunda olduğumuz namazlar bu kadardır. Evet. Şimdi Peygamberimiz bu farzların öncesinde, sonrasında bir kısmının hem öncesinde, hem sonrasında bir kısmının sonrasında, bir kısmının öncesinde sünnetler kılmıştır. Biz de bu sünnetleri kılacak mıyız? Evet, kılacağız. İmam Şafi diyor ki, bir adamın vaktinde kılamadığı kaza borcu varsa bu namazın ahirette hesaba çekilecektir. Sorulacaktır. Ama sünneti kıldım mı, kılmadım mı diye ahirette bir hesap hesaba çekilme olmayacaktır. Evet. Öyleyse diyor İmam Şafii Hazretleri hiçbir şeyle meşgul olmayacak. Yani yeme içmenin ve dinlenmenin dışındaki bütün, bütün vakitlerini kılamadığı namazlar kaza ile meşgul olacak. Hatta e, sünnet namazı kılmakla bile meşgul olmayacak diyor. Evet, yani Önce borcunu eritebilmek için Heh, değil mi hocam? Önce farzını e, kaza olarak tüketebilmek için. Prensip bu. El hak bu doğrudur. Ama şimdi ya benim geçmişte kaza var. İmam Şafi'de sünnet kılma dedi. İmam Şafii sünnet kılma demiyor. Ne diyor? Yani siz başka bir şeyle de meşgul olmayacaksınız. Sünnet kılmayla da meşgul olmayacaksınız. Sürekli kaza kılacaksınız. Şimdi adam kaza da kılmıyor. E sünnet, sünnet de kılmıyor. De kılmıyor. Bu doğru değil. Yani bu İmam Şafi'nin böyle bir şeyi yok. Eğer siz bir an önce kaza yapmak istiyorsanız e, sünnetle de meşgul olmazsınız. Başka bir şeyle de meşgul olmazsınız. Sürekli kaza kılarak borcunuzu tüketirsiniz. Ama Hanefi mezhebinin iştahı adında bir adamın kazası da olsa e, kazayı da kılabilir. E, farz namazlarının öncesinde ve sonrasında kılan sünnetleri de kılabilir. Ben bir hadis-i şerif hatırlatayım. Bu peramerimizin e, sahibi hadis-i Şafii Malik Hanefi bütün mezhep e, salikler için e, geçerli bir tavsiye mahiyeti nedir? Efendim kıyamet gününde e, kulun insanın ilk hesaba çekileceği görevi namazdır. Önce namazı evet. hesabını görecekler.